Savaş'a başlangıç Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Bu vahiy Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra indi. Hazreti Peygamber buradaki izninin emir anlamında olduğunu biliyordu. Yahudilerle yapılan anlaşmada da savaş gerekleri belirlenmişti. Fakat şu an için sadece baskın yapılabilirdi. Başka türlü bir saldırı düşünülemezdi. Kureyşlilerin kervanları saldırıya açıktı. Özellikle ilk baharda ve yazın ilk aylarında Suriye'ye yaptıkları ticaret hareketli olduğu sırada Medine'den yapılacak olan saldırılara savunmasız kalabilirlerdi. Sonbahar ve kış aylarında ise kervanlarını daha çok güneye, Yemen ve Habeşistan'a gönderiyorlardı. Medine'de kervanlarla ilgili toplanan bilgiler kesin olmaktan uzaktı. Çünkü sık sık son anda plan değişikliği olurdu. Mekke kervanları, Medineli Müslümanlar, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarda yaşayan Bedevi kabilelerle anlaşma yapmayı başardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıkınca şehirde kendi adına yönetimi devralan bir arkadaşını Hazreç liderlerinden Sa'd ibn Ubade'yi vekil olarak tayin etti. Bu olay hicretten 11 ay sonra meydana geldi. O zamandan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sefere katılmadı ve giden gruba elinde uzun bir sopanın ucunda beyaz bir bez taşıyan bir lider tayin etti. İlk yıl Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece muhacirlerden Cumahlı lider Ümeyye yönetiminde ve yüz silahlı adam eşliğinde zengin bir kervanın kuzeyden geldiği haberleri Medine'ye ulaştı. Ümeyye her zaman için İslam'ın en azgın düşmanlarından biri olmuştu. Müslümanların saldırmak istemesinin diğer bir nedeni de ele geçirdikleri ganimetlerdi. Ticari eşyaların yaklaşık 2500 deveye yüklendiği söyleniyordu. Fakat sadece muhacirler yüz Kureyşli'ye karşı koyamazlardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yarısını ensarın oluşturduğu 200 adam gönderdi. Fakat bu kez de bilgiler yetersizdi ve yine hiçbir çatışma olmadı. Bundan yaklaşık 3 ay sonra daha az korunan zengin bir kervanı daha kaçırdılar. Kervan Şems ve Ebu Süfyan'ın Suriye'ye götürdüğü mallarla yüklüydü. Kervanın haberi Medine'ye geç ulaşmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları Medine'nin güney batısından Kızıl Denize açılan Yenbu ovasındaki Uşeyre'ye vardıklarında kervan çoktan oradan geçip gitmişti. Fakat Ebu Süfyan belli bir süre sonra belki de daha fazla yükle Suriye'den dönecekti. İşte o zaman Allah dilerse onları kaçırmayacaklardı. Henüz hiçbir çatışma meydana gelmemiş olmasına rağmen Kureyşliler Medine'deki düşmanlarına karşı alarmdaydılar. Fakat bu durumun güney ticaretlerini engellemeyeceğini zannediyorlardı. Bu zanları tersine çıktı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den gelen bir kervanın haberini aldı ve kuzeni Abdullah ibni Cahş'ı sekiz muhacirle birlikte Taif ve Mekke arasındaki Nahle Ovası'nda beklemek üzere gönderdi. Recep ayındaydılar. Yani yılın dört haram ayından biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radıyallahu anha saldırı emri vermemişti. Sadece haber getirmesini söylemişti. Şüphesiz ileriki saldırılarda hazırlıklı bulunmak için güney kervanlarının ne derece korunduğu hakkında fikir sahibi olmak istiyordu. Muhacirler nahleye varıp yolun çok yakınında gizli bir yere konaklandıklarında küçük bir Kureyş kervanı onlardan habersiz yakınlarında bir yere konakladı. Develer deri, kuru üzüm ve diğer ticari eşyalarla yüklüydü. Abdullah ve arkadaşları bir ikilem içindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek açık emri onların haber getirmesiydi. Fakat onlara savaşmaları gerektiğini söylememiş ve haram aylarından da bahsetmemişti. İslam öncesi bu yasak şimdi de geçerli mi diye kendi kendilerine soruyorlardı. Şu ayeti de düşünüyorlardı. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana izin verildi. Onlar haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kureyş ile savaş halindeydiler. Bunun yanı sıra kervandakiler arasında Mekke'deki diğer kabileler arasında İslam'a en çok düşmanlık gösteren Mahzum kabilesinden iki adam vardı. Recebin son gününün sabahındaydılar. Güneşin batmasıyla haram ay olmayan Şaban ayına gireceklerdi. Fakat o zamanda düşmanlar haram ayla değil haram bölgeyle korunacaklardı. Çünkü güneş batıncaya kadar mescidi harama ulaşacaklardı. Bir müddet süren kararsızlıktan sonra saldırmaya karar verdiler. İlk attıkları okla Abdüşşems kabilesinin müttefiki olan Kinde kabilesinden bir adamı öldürdüler. Hemen arkasından mahzumlu Osman'ı ve bir azatlı olan hakemi esir aldılar. Fakat Osman'ın kardeşi Nevfel Mekke'ye kaçmayı başardı. Abdullah radıyallahu anh ve adamları, develeri, esirleri ve ticari eşyaları Medine'ye getirdiler. Abdullah getirdiklerinin beşte birini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Geri kalanlarını da arkadaşlarıyla paylaştılar. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam verilenleri kabul etmedi ve size haram ayda savaşmanız için izin vermemiştim dedi. Bunun üzerine bu muhacirler grubu günah işlediklerini anladılar. Medine'deki arkadaşları onları haram aya tecavüzle suçladılar. Yahudiler bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kötü bir şöhret olacağını söylediler. Kureyşliler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haram aya tecavüz etti diye her tarafta propagandaya giriştiler. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar. De ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Allah katında ise Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescidi harama ziyaretçilerin girmelerine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden beterdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle yorumladı. Haram aylarda savaşmak yine haramdı. Fakat bu durum bir istisnaydı. Bu yüzden Abdullah'ın verdiği beşte biri toplumun genel harcamalarına kullanmak üzere kabul etti. Mahzum kabilesi esirleri için fidye göndermişti. Fakat onların azatlısı hakem Müslüman oldu ve Medine'de kaldı. Bu nedenle Osman Mekke'ye yalnız döndü. O Şaban ayında çok büyük önem taşıyan bir vahiy nazil oldu. İlk kelimeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıble tayini için gösterdiği aşırı dikkate değiniyordu. Camide kıble, mihrapla yani Kudüs'e yönelik duvarın ortasında konan taşlarla belirlenmişti. Fakat şehir dışındayken kıble güneş ve yıldızlara bakarak belirlenebiliyordu. Biz senin yüzünü çoğu defa göğe doğru sağa sola çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Bunun üzerine mescidin Mekke'ye bakan güney duvarına bir mihrap yapıldı. Bu değişiklik peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de memnun etmişti. O günden itibaren Müslümanlar beş vakit namazda ve diğer namazlarda Yüzlerini Kabe tarafına çevirdiler.